Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeni iklim Enstitüsü ve Karbon Piyasalarını inceleme adlı sivil toplum kuruluşlarının şirketlerin net sıfır karbon hedeflerine ulaşmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için kamuoyuna duyurdukları iklim stratejilerini inceleyen çalışma şirketlerin büyük çoğunluğunun iklim krizinin gerektirdiği yeni çalışma koşullarına ve yöntemlerine yeterince hızlı adapte olmadığını öne sürüyor. Raporda yer alan şirketlerden bazıları BBC'ye araştırmanın yöntemlerini doğru bulmadıklarını aslında iklim krizinin etkileriyle mücadele etmekte önemli yol kat ettiklerini belirtti. Haksa dünyadaki en büyük şirketlerin iklim kriziyle mücadelede ön sırada olmasını bekliyor ve daha yeşil olmasını talep ediyor. Ancak bu çalışmanın bulgularına göre incelenen 25 şirket küresel seragazi emisyonunun tamamen %5'inden sorumlu. Kurumsal iklim sorumluluğu.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 net sıfır karbon hedefine ulaşması gerektiğini vurguluyor. Bunu başarmak için atmosfere salınan sera gazını ciddi miktarda azaltmak gerekiyor. Çalışmada incelenen her şirkete bir dürüstlük puanı verildi. Bazı şirketlerin iklim hedefleri doğrultusunda performanslarının diğerlerinden daha iyi olduğu test edildi. Ancak hiçbir şirkete yüksek puan verilmedi. Puanlama kriterlerinden bazıları karbon salın figürlerinin yayınlanması, karbon salım kaynaklarının belirlenmesi ve bütün bu bilgilerin anlaşılabilir şekilde sunulması. Araştırma şirketlerin iklim hedeflerinin uygulanması durumunda karbon salımlarının yalnızca %40 civarında düşeceğini, yani hiçbir zaman net sıfıra ulaşmayacağını tespit etti. İncelenen 25 şirketten sadece 3'ünün karbon salımlarını düşürmek konusunda ciddi olduğu öne sürüldü. Avrupa Birliği, Komisyonu doğal gaz tesisleri ve nükleer santrallere yapılan yatırımları belirli koşullar altında iklim dostu olarak kabul etme kararı aldı. Avrupa Birliği Komisyonu çarşamba günkü oturumunda yoğun eleştirilere rağmen ilgili yasal düzenlemeyi kabul etti. Bundan böyle gaz yakıtlı enerji santralleri üzerindeki kısıtlamaları hafifletecek. Özellikle Almanya gaz kriterlerinin daha esnek hale getirilmesi konusunda ısrarlıydı. Bazı gaz ve nükleer projelerinin sürdürülebilir olarak sınıflandırılması, ekonomik faaliyetlerin çevresel olarak sürdürülebilir olup olmadığını belirleyen bir sınıflandırma sistemi olan taksonomik kurallarına dayandırıldı. Buna göre halkın ve yatırımcıların Avrupa Birliği tarafından belirlenen iklim hedeflerine ulaşmak için iklim dostu teknolojileri yatırım yapmalarının sağlanması amaçlanıyor. Yeni nükleer santraller 2045 yılına kadar sürdürülebilir olarak sınıflandırılacak ve en geç 2020 yılına kadar radyoaktif atıkların kesin olarak imhasına yönelik somut bir plan hazırlanmış olacak. Çernobil nükleer felaketinden 35 yıl sonra alınan karara yönelik tepkiler ise ki gecikmedi. İklim uzmanları, bilim insanları, aktivistler yeşil yıkamayı önlemeyi amaçlayan bir kılavuzda gaz ve nükleere yer verilmesinin, Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerini ve küresel ısınmayı 1,5 santigratın altında tutma umutlarını tehlikeye attığını belirterek sert tepki verdi. Çevre örgütleri WWF ve de alınan kararı tepki gösterdi. Greenpeace adına açıklama yapan Ariadna Rodrigo, Avrupa Birliği'nin iklim ve çevre koşullarında küresel liderlik iddiası alay konusu oluyor diye konuştu. Reuters tarafından elde edilen, Belgelere göre Client Earth Avrupa Komisyonu'nda biyo yatırımlarının sürdürülebilir olarak etiketlenmesine izin veren kurallarını da gözden geçirmesini istedi. Bunun Avrupa Birliği sınıflandırmasını destekleyen yasayı ihlal ettiğini söyledi. Karbondioksit emisyonlarına ve ormansızlaşmaya yol açtığını belirten odun ve ekin artıkları ve hayvan atıkları gibi diğer biyo kütlelerin yakılmasından elde edilen biyo ilişkin Yatırım kuralları Ocak ayında yürürlüğe girdi. İklim kampanyacıları, bioenerji ve plastik yatırımlarının öncü niteliğindeki sürdürülebilir finans kural kitabında yeşil olarak etiketlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği'ne karşı yasal bir itiraz süreci başlattı. Ker gütmeyen politika bütünlüğü için Ortaklıklar ve Yaşam Alanı projesi tarafından yönetilen bir grup STK'da çarşamba günü komisyonda bioenerji kurallarının gözden geçirmesini istedi. Komisyonun taleplerine yanıt vermesi için 16 haftası var. Ardından kampanyacılar itirazlarına Avrupa Adalet Divanı'na götürebilecek. Avrupa Komisyonu yorum talebine hemen yanıt vermedi. Avrupa Birliği Enerjisinin yaklaşık %10'u çünkü enerjiden üretiliyor. Client Earth sınıflandırma kurallarının Avrupa Birliği'nin taksonomi düzenlemesinin gerektirdiği bir bilimsel değerlendirmeden ziyade daha sık sıkı bir sürdürülebilirlik kriterlerini içerecek şekilde şu günlerde revize edilmekte olan Avrupa Birliği'nin biyokütle politikasına dayandığını söyledi. Zorluklar halkın çevre hukukuna uymayan politikaları veya kararları gözden geçirmesini ve bunlara itiraz etmesini sağlayan uluslararası bir anlaşma olan Arhus Sözleşmesi kapsamında gündeme geldi. Evet, iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diriyoruz. Esen kalın.